Bismillahirrahmanirrahim. Şehitler ve onlara ait hükümler. Şehitlik büyük bir derecedir. Allah yolunda canlı veren bir Müslümana şehit denilir. Çoğuluğu şühedadır. Böyle bir adama şehit denilmesi, ya cennete gireceğine şahitlik yapıldığı, veya ölümü anında bir takım rahmet meleklerinin hazır bulunduğu, veya kendisi Yüce Allah'ın manevi huzurunda hazır olarak rızıklanacağı içindir. Şehit kelimesi şahit sözüne denk olup hazır manasını taşır. Şehitler üç kısma ayrılır. 1- Hem dünya hem de ahiret bakımından şehit olanlar. Bunlar birer hükmî şehittirler. 2- Yalnız dünya bakımından şehit olanlar. Bunlar da birer hükmî şehittirler. 3- Yalnız ahiret bakımından şehit olanlar. Bunlar da birer hakiki ve uhrevi şehittirler. Böylece şehitler üç kısımdır. 1- Mükellef ve taharet üzere bulunduğu halde kendisine haksız yere yapıldığı bilinen bir tecavüzle yani saldırıyla öldürülmüş olan ve bundan dolayı da varislerine diyet olarak bir mal verilmesi gerekmeyen herhangi bir Müslümandır. Gayrimüslimlerle veya yol kesicilerle yapılan çatışma sonunda öldürülüp cunut bir halde bulunmamış olan akıl sahibi ve huluv çağına ermiş bir Müslüman böyle bir şehittir. 2- Savaş meydanında gözünden kan gelmiş olmak gibi üzerinde öldürülme alameti olduğu halde ölü bulunan bir Müslüman da böyle bir şehittir. 3- Yine malını, canını, hırzını ve diğer Müslümanları ve Müslümanların koruması altında bulunan gayrimüslimleri korurken kılıç ve kama gibi parçalayıcı bir silahla haksız yere derhal öldürülmüş bulunan mükellef ve tahir bir Müslüman da böyledir. Bu gibi şehitler birer kamil şehittir. Hem dünya hem de ahiret bakımından şehittirler. Bunlardan her birine hükmî şehit denir. Bu gibi şehitlerin hükmü yıkanmaksızın yalnız namazları kılınıp elbiseleriyle gömülmektir. Bu muhar muhterem şehitlerin Allah katında dereceleri pek yüksektir. Hak yolunda şehit olanlar sonsuz bir hayata sahiptirler. Bunlar sonsuz bir alemde daima rızıklandırılacaklardır. Bunların bu özellikleri ve seçkinliklerinden dolayıdır ki ayrıca yıkanmaları gerekmemekte ve kanlı elbiseleri kendileri için bir seçkinlik nişanı bulunmaktadır. O kan bir ibadet eseridir, giderilemez. Ancak Allah kendilerine ancak kendilerine dışarıdan bir pislik değmişse o zaman giderilir. Bir de kefen olmaya elverişli bulunmayan kürk, palto Ayakkabı ve kalpak gibi şeyler üzerinden alınır. Zırhı ve silahları da çıkarılır. Geri kalan elbiseler sünnet miktarından fazla ise azaltılır. Elbiselerin noksan ise sünnet miktarına çıkarılır. 1- Bu İmam-ı Azam'a göredir. 2- imama göre bu şekilde öldürülmüş olan bir Müslüman, henüz mükellef ve tahir bulunmamış olsa da, yine de ona aynı işlem yapılır. Savaş halinde öldürülen bulu uçağına ermemiş, Müslüman bir çocuk veya cünut bulunmuş olan bir İslam askeri gibi. Üç imama göre böyle bir hükmü şehit yıkanmayacağı gibi üzerine namaz da kılınmaz. Uygun görülen elbisesiyle gömülmesi gerekir. İki, kalbinde nifak bulunduğu halde görmüşte Müslüman sanılan ve savaşta Müslümanların safında bulunurken düşman tarafından öldürülen bir şahıstır. Bu da hükmü şehittir. Buna da dünya akşamı itibariyle şehit denir. Bunun da görünüş hali esas olarak esas alınarak yıkanmaz üzerine namaz kılınır elbisesiyle gömülür. Şafiylere göre ganimet için veya gösteriş için savaşan veya ganimet mallarından çalan bir Müslüman da savaş esnasında öldürülürse yalnız dünya şehidi sayılır. Aynı zamanda Allah'ın tevhid kelimesini yüceltmek için savaşsa da hüküm aynıdır. Bunun hakkında da görünüş haline bakılarak şehit işlemi yapılır. 3. Kamil şehitte aranılan şartların bazılarını toplamayarak ölümü yalnız ahiret ahkamı itibariyle şehit sayılan bir Müslümandır. Örneğin, hata yoluyla öldürülüp varislerine diyet adı altında bir mal verilmesi gereken bir Müslüman, ahirette sevaba kavuşma yönünden şehit sayılırsa da dünya ahkamı bakımından şehit sayılmaz. Bunun için diğer ölüler gibi yıkanır, kefenle onur ve namazı kılındıktan sonra gömülür. Yine, gayrimüslimlerle veya kol kesici şakilerle savaşırken yaralanıp savaş bittikten sonra bir tarafa çekilerek biraz yiyip içtikten, konuştuktan, uyuduktan, ilaç kullanıktan veya aklı başında olarak üzerinden bir namaz vakti geçtikten sonra vefat eden bir Müslüman da bu hükme girer. Bu şekilde ölen birin mümine Mürtes denir. Suda boğulan, ateşte yanan, enkaz altında kalan veba, taun, ishal, sıtma, zatür cemp hastalıklarından, biri veya akrep sokması ile ölen, nifas halinde veya gurbet elinde veya ilim yolunda veya cuma gecesinde ölen bir Müslüman da aynı hükümdedir. Sevabını Allah'tan bekleyen bir müezzin ve doğru alışveriş yapan Müslüman bir tüccarın ailesinin geçimini kazanmak için hak üzere bir çalışma sonunda ölmesi de bu tür şehitlerdendir. Bütün bunlara ahiret ahkamı bakımından şehit denir. Bu yönden her birine hakiki şehit denilmektedir. Bunlar din görevlerine bağlı kimseler ise ahiret ahkamı bakımından birer hakiki şehittirler. Fakat dünya ahkamı bakımından şehit sayılmazlar. Bunun için diğer ölüler gibi yıkanırlar, kefenlenirler. Namazları kılındıktan sonra da mezarlarına diğer Müslümanlar gibi gömülürler. Evinde veya başka bir yerde öldürülmüş bir halde bulunan bir Müslüman hakkında da böyle işlem yapılır. Çünkü onun zulmen öldürülmüş olduğu kesinlikle bilinemez. Sonuç Şehitlik büyük bir nimettir. İnsanın iyi hal üzere yaşayıp şehit olarak ölmesi onun hakkında pek büyük bir saadettir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur. Şehitliğe ermesini Yüce Allah'tan iştenlikle dileyen kimseyi Yüce Allah şehitler derecesine eriştirir, isterse döşeğinde ölçün. Bütün bunlar ihlasın ve güzel niyetin yüksek derecelere ulaşma sevgisinin bir mükafatıdır. Allahü u Teala Hazretleri, Hepimizi din görevlerini gereği üzerine yerine getirmeye muvaffak eylesin. Güzel niyetlere sahip olan ve şehitlerden sayılan iyi kulları arasına katsın. Amin. Sonuç müttakilere ve hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. Her kim sır ile Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağında ölse dahi Allah onu şehitlerin durağına eriştirir. Oruç kitabı. Orucun mahiyeti. Oruç, İkinci fecirden başlayarak, güneşin batışına kadar yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi kesmek demektir. Oruç kelimesinin Arapçası siyan ve savm'dır ki, nefsi tutmak ve engellemek manasındadır. Siyan sözü, savm'ın çoğulu olarak da kullanılır. Din deyiminde müftirat, yani oruç bozucu denilen şeylerden, nefsiyi gerçekten veya hükmen yasaklamak, bir imsak yani oruç tutmaktır. Yanılarak ve unutarak bir şey yiyip içildiği takdirde hükmen imsak bulunmuş olacağından oruç bozulmuş olmaz. Bu konu ileride açıklanacaktır. İmsak sözünün karşı, karşıtı iftardır. Şöyle ki bir oruç tutmamak bir iftar olduğu gibi güneşin batışından sonra orucu açmak da bir iftardır. Oruçlu iken orucu bozacak bir şeyin yapılması da bir iftardır. İftar eden kimse muftır denildiği gibi iftar eden kimseye muftır denildiği gibi orucu bozan şeylerden her birine de muftır denilir. Bunun çoğulu muftırattır. Ramazan-ı Şerif ayına Şeyh-i yani oruç ayı denir. Ramazan bayramına da imsaka son verileceği için ayıdi fıtır yani iftar bayramı denir. Bayram anlamına gelen ayıdın çoğulu ayaktır. ramazan orucu peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinden bir buçuk sene sonra şaban ayının 10. günü farz kılınmıştır bunun farziyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir oruç size farz kılındı bakara suresi 183. ayet-i kerimesi bunu emretmektedir orucun nevileri oruçlar farz, vacip nafile ve mekruf nevilerine ayrılır Farz ve vacip oruçlar da belirli ve belirli, belirsiz kısımlara ayrılır. Şöyle ki, Ramazan ayı orucu belirli bir farzdır. Kazaya kalan Ramazan ayına ait oruçlarla kefaret olarak tutulacak oruçlar da belirsiz birer farzdır. Bunlar istenilen mubah günlerde tutulabilir. Belli bir günde tutulması adanan bir oruç belirli bir vaciptir. Herhangi bir gün, herhangi bir ay veya herhangi bir hafta gibi Belirlenmeyi tutulması adanan bir oruç da belirsiz bir vaciptir. Adanan itikaf oruçlarda birer belirli vacip demektir ki, itikaf zamanlarına mahsustur. Bu da bir yerde açıklanacaktır. allah Teala'nın rızası için tutulacak nafile oruçlarda başlı başına bir nevi teşkil eder. Bunlar sünnet, müstehap, mendut diye isimlenirler. Haçura günü ile beraber ondan bir gün önce, veya bir gün sonra tutulan oruçlar ve eyyamu ı Biz denilen her ayın 13. 14. ve 15. günleri tutulan oruçlar gibi. Bunlar müstehaptır. Haram aylar denilen Zilkade, Zilhitçe, Muharrem ve Recep aylarının Perşembe, Cuma, Cumartesi günlerinde ve Zilhitçenin başından 9 günde tutulacak oruçlar da müstehaptır. Ramazan bayramının 1. gününde, Kurban bayramının 4 gününde tutulacak oruçlar tahrimen mekruhtur. Çünkü bu günler Yüce Allah'ın kullarına olan birer ziyafet günüdür. Bu ziyafetten kaçınmak uygun olmaz. Bununla beraber bu günlerde tutulan oruçlar yine oruçtur. Şu kadar var ki bozulursa kazası gerekmez. Çünkü caiz görülmeyen şey benimsenmiştir. Diğer bir görüşe göre kazası gerekir. Nevruz denilen ilkbahar gününde ve Mehican denilen sonbahar gününde kasten tutulan oruçlar tenzih hem Çünkü bu günlere hürmet edilmiş gibi olur. Oysa ki bunlara hürmet haramdır. Eğer adet üzere tutulan bir oruç bu günlere rastlarsa bunun kerahati olmaz. Yalnız cuma veya yalnız cumartesi günü ve özellikle Muharrem'in aşura gününü denilen yalnız 10. günü oruç tutmakta tenzihen mekruhtur. Geceleyin orucu bozmayıp iki gün birbirine bitişik olarak oruç tutması da mekruhtur. Buna savmi visal denir. Nafile oruçlarda iyi olan oruç tutma şekli bir gün oruç tutmak ve bir günde tutmamaktır. Bu şekilde tutulan oruca Savmi Davudi denir. Hacılar için güçsüzlük verecek olduğu takdirde terbiye ve arefe günlerinde oruç tutmak mekruhtur. Çünkü daha sonra yapacakları hacişlerini yerine getirmekten aciz kalabilirler. Şek günü denilen günde Ramazan ayına veya bir vacibe niyet edilerek tutulan oruçta mekruhtur. Şek günü Şaban ayının 30. günüdür. İsterse havada bir engel bulunmasın. Çünkü o gün başka bir beldede hilalin görülmüş olması mümkündür. Bu, hilalin doğuşunun değişik yerlerde olabileceğini itibar edilmemesine göredir. Hilalin doğuşunun değişik yerlerde olabileceğini kabul edenlere göre, bir günün şek günü sayılabilmesi için hava bulutlu olmalıdır. Yahut gecenin 30. gece olduğuna dair bir alamet bulunmalıdır. Misal, hilalin görüldüğüne dair olan şehadet reddedilmiş, olmalıdır. Şek günü Ramazan ayına göre Ramazan ayına veya bir vacip oruca niyet edilerek oruç tutulsa bakılır. Eğer Ramazan olduğu anlaşılırsa bu oruç Ramazan orucundan sayılır. Ramazan olmadığı anlaşılırsa Ramazan orucuna niyet edilmiş olduğu takdirde nafile bir oruç olur. İftar edilirse kazası gerekir. Fakat bir vacibe niyet edilmiş olduğu takdirde o vacip oruç sahih olur. Eğer o günün Şaban'dan mı Yoksa Ramazan'dan mı olduğu anlaşılmazsa bir valip için niyet edilmiş olan oruç o valip için sahih olmaz. Çünkü o günün Ramazan'dan olması ihtimali vardır. Şek gününde nafile oruca niyet edilse sahih olan görüşe göre bunda bir sakınca yoktur. Ramazan olduğu anlaşılırsa Ramazan orucu olur. Şaban olduğu bilinirse bu oruç bir nafile olur. Bu durumda iftar edilse kazası gerekir. Çünkü bunun tutulması benimsenmiştir. Şek gününde Ramazan ise oruç tutmaya değilse iftar etmeye şeklinde niyet etmiş olan bir kimse oruç tutmuş olmaz. Çünkü oruca niyet edilince kesinlik gerekir. Böyle tereddütte oruca niyet olamaz. Şek günü insanlara yaymamak suretiyle oruç tutmak ilim sahibi kimseler için daha faziletidir. Halk için tedbirli olmak daha faziletidir. Onlar ihtiyatlı davranmak zeval vaktine kadar orucu bozan şeylerden sakınırlar. Ramazan olmadığı anlaşılınca iftar ederler. Böylece Ramazan'dan olmayan bir günü Ramazan'dan saymış olmazlar. Bu hususta bilgi sahibi sayılanlar, şek gününde orucuya nasıl niyet edileceğini bilenler ve aynı zamanda o günün kesinlikle Ramazan olduğunu kabul etmeyenlerdir. Bu şekilde niyet edilmesini bilmeyenler de halk sınıfıdır. Bunlara havas, karşıtı olarak avam denir. Şaban ayında tamamen oruç tutan veya son üç gününde oruçlu bulunan kimse içinde şek günü oruç tutması daha faziletedir. Oruç tutup bununla beraber bir ibadet inancı ile hiçbir şey konuşmamak suretiyle sükut orucu tutmak mekruhtur. Fakat düşünmek için veya faydasız sözlerden kaçınmak için susmakta kerahet yoktur. Bir kadın için kocasının izni olmaksızın nafile oruç tutmak mekruhtur. Kocası bu orucu bozdurabilir. Kadın da sonradan kocası izin verince veya kadın yalnız kalınca o bozmuş olduğu orucu kazadır. Bununla beraber bir erkek hasta olursa veya oruçta bulunursa, veya hac ve umre için ihramda ise zevcesini nafile oruçtan men edemez. Çünkü bu durumlarda zevcesine yakınlık gösteremez. Bir ücret karşılığında hizmet gören kimse, hizmet ve çalışmasına noksanlık verecekse, işverenin rızası olmadıkça nafile oruç tutamaz. Fakat böyle bir zarara sebebiyet vermeyince, işverenin izin vermesine bakılmaksızın nafile oruç tutulabilir. Üzerinde Ramazan ayından kazaya kalmış oruç bulunan kimsenin nafile oruç tutması mekruh değildir. Oruç tutulması yasaklanan bayram günlerinde iftar edilmeksizin tam bir sene devamlı oruç tutulması mekruhtur. Buna salmi dehr denilir. Bayram gününde iftar edildiği takdirde böyle bir oruçta sakınca yoktur. Ancak bu oruç, oruç sahibini takatsız düşünmemeli ve unutkan bir adet haline getirmemelidir. İbadet, adet dışında sadece Allah'ın rızası için yapılır. Şevval ayında ayrı ayrı günlerde, haftada iki gün olmak üzere altı gün oruç müstehattır. Bununla beraber alkalkaya altı gün oruç tutunmasında da tercih edilen görüşe göre bir sakınca yoktur. Bazı alimlere göre böyle Alkarka'ya tutunmasında kerahet vardır. Şek gününde ihtiyaten oruç tutan kimse, unutarak bir şey yedikten sonra, o günün Ramazan olduğu anlaşılmakla oruca niyet edece, bu yeterli olmaz. O günü kaza etmesi gerekir. Ancak o gün akşama kadar bir şey yiyip içmemesi lazım gelir. Diğer bir görüşe göre bu halde niyet ederek okuyacağı oruç tutacağı oruç sahih olur. Çünkü niyetten önce olan unutma, niyetten sonraki unutma gibidir. Oruçların farz ve vacip olmasındaki sebepler. Ramazan orucunun sebebi Ramazan günlerinden Ramazan orucunun sebebi Ramazan günlerinden herhangi birinin Oruca başlamaya elverişli bir kısmına yetişmektir. Bu kısım ikinci fecirden başlayarak dah tük, kübra denilen ve gündüzün yarısı bulunan kaba kuşluk yani istiva, güneşin tam tepeye gelmesi anlamında zamanına kadar devam eder. İşte bu zamana yetişen veya bu müddet içinde oruca ehliyet kazanan her Müslüman için o günün orucu fazlidir. Ramazan orucunun kazasına sebep yine evvelce Ramazan ayına yetişmiş olmaktan başka bir şey değildir. Kefaret olarak tutulan oruçların sebepleri mahiyetlerine göre değişir. Şöyle ki Ramazan ayına ait kefaretin sebebi bu orucu bir isyan eseri olarak kasten bozmaktır. Zihar kefaretinin sebebi helal olan bir bedeni veya bir organı haram olan bir bedene veya organa benzetmek ve sonra da cinsel ilişki kurmayı istemektir. Yemin kefaretinin sebebi, yemin üzerinde durmayıp onu bozmaktır. Adam öldürme kefaretinin sebebi, suçu olmayan bir insanı hata yoluyla öldürmektir. Yerde de bunlar açıklanacaktır. Vacip oruçlarının sebebi, bunların adamak suretiyle kabullenilmiş olmasıdır. Bunların kazasının sebebi de, benimselmiş olan bir ibadetin tamamlanması gereğidir. Nafile oruçların tutulmalarını zorunu kılacak... Dinde bir sebep yoktur. Bunlar yalnız sevap kazanmak için dileyenlerin tutacakları oruçlardır. Ancak böyle bir oruç tutulmaya başlandıktan sonra bozulacak olursa, onun kazası gerekir. Bu kazanın sebebi de böyle bir ibadete hak rızası için başlanmış olmasıdır ki, bunu yerde bırakmak caiz olmayacağından kaza şeklinde tamamlanması vacip olur. Orucu meşru olmasındaki hikmet. Orucun meclur kılınmasındaki hikmet pek aşikaridir. Şüphe yok ki Allahü Teala Hazretleri kayıtsız ve şartsız her şeye hakimdir. Elbette onun kullarına emrettiği ve caiz gördüğü şeylerde birçok yararlar vardır. Biz bunları gereği gibi bilmesek de muhakkak hikmetleri vardır. Bununla beraber orucun din ve ahiret yararlarından başka sağlık yönünden, sosyal ahlak bakımından birçok yararlarını pek iyi takdir edebilmekteyiz. Bu konu üzerine yazılmış bir hayli yazı ve risale vardır. Bir hadis şerifte buyrulmuştur. Her şey için bir zekat vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır. İnsan oruç sayesinde hayvani duygularını azaltır, ruhunu arıtır ve meleklik sıfatı ile vasıflanmaya başlamış olur. Oruç sayesinde cemiyetin içtimai ve ahlaki hayatından başka bir fazilet ve aydınlık doğar. Oruç tutan kimse nefsini bir takım şiddetli arzularının saldırısına karşı direnmeye alıştırır. Nefsin taşkınlıklarına karşı koymayı sağlar. Oruç tutan kimse bir zaman mahrumiyete katlanır. Bu mahrumiyet yiyecek ve içecek bulamayan herhangi bir yaratığın içine düştüğü acizliğin benzeri değildir. Bu irade ile benimsenmiş yüksek bir hedefe yönelik bir mahrumiyettir. Bir nefis mücadelesidir. İnsan bu mahrumiyet sayesinde yoksulların ve mahrumların hallerini tecrübe ile anlamış olur. Böylece kendisinde acıma, şefkat ve yardımlaşma duyguları artar. İnsaniyet için pek faydalı hale gelir. Ayrıca kendisinin duyacağı manevi hazlar ise her türlü düşüncenin üstündedir. Mabud'un kutsal emrine bağlanarak hak sahibi olduğu nimetlerinden bir müddet mahrumiyete katlanan insan artık başkalarının nimetlerine göz diker mi? Başkalarının zararına çalışır mı? İşte bütün insanlığın yararına hizmet eden kutsal bir ibadetin şer'i yönden hikmeti apaçıktır. Bunu anlayamamak için insanın düşünce ve duygudan büsbütün mahrum olması gerekir.